de me ve ve ve billahi men ve men ve ve ve Bismillahirrahmanirrahim. hadis kitabullah ve Muhammed sallallahu aleyhi ve ve ve bin Samit radıyallahu anh'ten gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akledemezsiniz diye korktuğumda size Deccali anlattım. Muhakkak ki Mesih Deccal kısa boylu, çarpık bacaklı, kıvırcık saçlı, gözü sakat ve gözü siliktir. Gözü ne kabarık ne de basıktır. Eğer durum size karşı gelirse bilin ki sizin Rabbiniz sakat gözlü değildir. i̇bn Ömer radiyalanmadan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasına kalktı. Allah'a hamdü sena etti sonra Deccal'den bahsederek şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben sizi ondan sakındırıyorum. Kavmine ondan sakındırmayan hiçbir nebi yoktur. Nitekim Nuh da ondan sakındırmıştır. Lakin ben onun hakkında hiçbir nebinin kavmine söylemediği bir şey söylüyorum. Bilin ki o şaşıdır. Allah ise şaşı değildir. Umut Seleme radıyallahu anh dedi ki, Gece mesih Teccali düşündüm ve uykum gelmedi. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip bunu haber verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Böyle yapma. Zira eğer ben hayatta iken çıkacak olursa Allah beni sizin için ona karşı kâfi kılar. Eğer benim ölümümden sonra çıkarsa Allah sizin için salihlere ona karşı kâfi gelir. Hiçbir medî yoktur ki ümmetin Deccal'den sakındırmış olmaz. Ben de siz ona karşı sakındırıyorum. O şaşı gözlüdür. Muhakkak ki Allah şaşı değildir." Deccal yeryüzünde yürür. Muhakkak ki yer ve gök Allah'ındır. Mesih'in sağ gözü üzüm tanesi gibi pörtlektir. Bu Zeyfe radıyallan'ta gelen rivayette, Deccal sol gözü sakat ve sık saçlıdır. Yanında cennet ve cehennem vardır. Onun cehennemi cennet, cenneti ise cehennemdir buyrulmuştur. Diğer rivayette, Uhbe Amr, Ebu Mesut el Ensar radıyallan, Bu Zeyfe radıyallan'a dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittiğin bir şeyi bize anlatmaz mısın? O da şöyle dedi. Allah Resulü'nün şöyle buyurma işitti. Muhakkak ki deccal çıktığı zaman yanında su ve ateş vardır. İnsanların ateş olarak gördüğü soğuk bir sudur. İnsanların soğuk su olarak gördükleri ise yakıcı bir ateştir. İçinizden kim ona yetişirse ateş olarak gördüğüne dalsın. Zira o tatlı ve soğuktur. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında deccalden bahsedildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben bazılarınızın fitnesinden, Deccal'ın fitnesinden daha çok korkuyorum. Deccal fitnesinden önce bu fitneden kurtulanlar, <gülüyor> mutlaka ondan da kurtulurlar. Dünya var olduğundan beri büyük ya da küçük her fitne Deccal fitnesine hazırlık için konulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağız dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve hutbe vererek şöyle buyurdu. Dikkat edin, şüphesiz benden önce gelmiş hiçbir nebi yoktur ki ümmetin Deccal'den sakınlarımış olmasın. O sol gözü şaşı olup sağ gözü tırnak gibi sert bir tabakayla kaplanmıştır. İki göz arasında kafir yazılıdır. Onun yanında biri cennet, diğeri ateş olan iki vadi vardır. Onun ateşi aslında cennettir ve cenneti de ateştir. Onun yanında nebilerden iki nebiye benzeyen iki melek bulunur. İstesem iki nebinin isimlerini ve babaların isimlerini de söylerdim. Onlardan biri Deccal'in sağında, diğeri solunda bulunur. Deccal insanlara ben sizin Rabbiniz değil miyim, ben öldürüp diriltmiyor muyum dediğinde iki melekten biri sen yalan söyledin der. Bunu insanlardan hiç kimse işitmez. Diğer melek ise bu meleği tasdik için doğru söyledin der. İnsanlar bu ikinci meleği işitirler ve onun Deccal'i tasdiklediğini zannederler. Bu onun bir fitnesidir. Sonra Deccal ilerler ve Şam'a gelir. Allah onu efik geçidinde helak eder.